hoca arasında oluşan bir ilgidir rabıta tanrıbesini severse ilma öğrenir rabıta bir hocayı kendisine bundan bana bir fayda gelir demi, demeye başladığı andan itibarı arasında fikri bir rabıta başlamıştır sonra e, inanç boyutunda rabıta başlar nasıl başlar ya bu hocanın inancı çok güçlü ihlaslı birisi ameli salihi çok bu adam hakkında böyle bir niyet beslemeye başlayınca kendisine model alır onun efendim tavrı gibi tavırlar sevgilimeye başlar. Mesela bunun yerine bir adam da diyor ki başka bir efendi veyahut da salih takva sahibi bir arkadaş. Arkadaş ben başka adamın modellerimizim yok. Benim modelim peygamberimizdir. Bu adam gerçek manada peygamberimizin hayatını çok iyi biliyorsa yani bütün sünnetleriyle yaşantısıyla, özel hayatıyla falan birçok şeyi o bizim model alacağımız insanlar kadar biliyorsa o da caizdir. Aynı mezhep gibi. Bazı adamlar vardır, müştehit derecesindedir. O müştehit derecesinde olan arkadaşlarımızın da veyahut alimlerin de iştihad etme hakkı vardır. Bunun gibi eğer ki gerçek manada İslam'ı model olabilecek şekilde yaşıyorsa, ihlası sizi çekiyorsa, az önce Muhammed Sefer hocam bir Osman Nuri Topbaş'tan bahsetti. Demek ki böyle bir şey onun hakkında rabıta oluşmuş. Bu rabıta, bu manada tefekkürdür. Onun için tefekkürle ilgili hadis-i şerifler var.